897. konu Hazreti Peygamber'in hanımlarının birbirleriyle ve Hazreti Peygamberle güzel geçinmeleri Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber hanımlarından Kahşe kızı Zeynep'in yanında kaldıklarında orada bal şerbeti içerlerdi. Bir gün Hafsa ile aramızda Hazreti Peygamber hangimizin odasına gelirse ona, ey Allah'ın Rasulü, sizden meafir, bir çeşit meşe ağacından çıkan tatlı ve fakat fena kokulu bir zam kokusu geliyor. Yoksa ondan mı yediniz? Demek üzere anlaştık. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ikimizden birinin yanına geldiğinde o ona anlaştığımız gibi, ey Allah'ın Rasulü, sizden meafir kokusu geliyor. Yoksa ondan mı yediniz? diye sordu. Hazreti Peygamber de, hayır ben meafir yemiş değilim. ''Ancak Zeynep bin Kahşın yanında bal şerbeti içmiştim. Bundan böyle bir daha onu içmeyeceğim.'' buyurdular. Bunun üzerine, ''Ey peygamber, eşlerinin rızasını aramak için Allah'ın sana helal ettiği şeylerin niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Allah size yeminlerinizi, keffaret vermek suretiyle, çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin Mevlanızdır. O bilendir, her işinde hikmet sahibidir.'' Peygamber bir eşine gizli bir söz söylemişti, fakat eşi sözü haber verip Allah da onun bu davranışını peygamberine açıklayınca, peygamber, hanımına, bu söylediklerinin bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti, peygamber, bunu ona haber verince, eşi, bunu sana kim söyledi, dedi, o da, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan, Allah, bildirdi, dedi, eğer ikiniz, de, ey Hafsa ve Ayşe tevbe ederseniz, sizin için daha iyi olur, çünkü kalbiniz gerçekten buna meyletmişti, eğer, peygambere karşı, birbirinize arka verecek olursanız onun Mevlası, yardımcısı, Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır, bunların arkasında melekler de onun destekçisidirler, tahrim, 66 suresi 1-4, ayetleri nazil oldu, bu ayetlerdeki, gizli söz, ben meafir yemedim, sadece bal şerbeti içtim, cümlesidir.